Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Altın Gözlüğün Esrarı 1894 yılında yaptığımız çalışmaların dökümünü içeren ve üçü de birbirinden kalın olan kitaplara baktığımda, o denli zengin malzemenin içinden en ilginç olmalarının yanı sıra, dostumun ününü oluşturan özelliklerini yansıtmak bakımından en elverişli olan öyküleri seçmemin benim için son derece zor olduğunu itiraf etmek zorundayım. Sayfaları çevirince kırmızı sülükle ilgili iğrenç hikayenin yanı sıra bankacı Crosby'nin korkunç ölümüyle ilgili notlarıma rastlıyorum. Ayrıca Edelton trajedisinin bir dökümü ve İngiliz antik el arabasının eşi benzeri görülmemiş yükü de yerini almış burada. Smith Mortimer'in ünlü vekalet davası da bu döneme denk geliyor. Bulvar suikastçısı Hürat'ın bulunup tutuklanışı da öyle. Ki bu dava, Holmes'e Fransa Cumhurbaşkanı'ndan imzalı bir teşekkür mektubu ve onur nişanı kazandırmıştı. Bu vakaların her biri güzel bir hikaye oluşturur ama bana yine de öyle geliyor ki, genç Willoughby Smith'in kananacak ölümünün yanı sıra cinayet nedeninin ortaya çıkmasını sağlayan garip olaylar zinciri bakımından eski yer Yoksley kadar ilginç noktalar içermiyor hiçbiri. Kasım'ın sonlarına doğru fırtınalı korkunç bir geceydi. Bütün akşamı Holmes'le beraber sessizce oturarak geçirmiştik. O, elinde güçlü bir büyüteçle, eski bir parşömenin yazılarını deşifre etme işine girişmiş, ben ise cerrah üzerine yeni bir incelemeye vermiştim kendimi. Dışarıda Baker sokağı rüzgara terk edilmiş, yağmur da bizi, pencerelerimizi kırmakla tehdit ediyordu adeta. Etrafımız en azından 20 kilometre boyunca insan yapımı binalarla çevriliyken, şehrin ortasında bile doğanın inanılmaz gücünü hissetmek. O güç söz konusu olduğunda koca Londra'nın küçücük, önemsiz bir tepecik olduğunu fark etmek insanın içini ürpertiyordu. Pencereye yürüyüp terk edilmiş sokağa baktım. Çamurlu caddeyle parlayan kaldırımların kesiştiği yerde sokak lambaları etraflarını aydınlatmak için çabalıyordu. Oxford caddesinin köşesinden dönmüş yalnız bir arabadan başka tek bir hayat belirtisi yoktu ortada. ''Evet Watson, iyi ki bu gece dışarı çıkmak zorunda değiliz.'' dedi Holmes. Büyütecini yana koyup parşömeni rulo haline getirirken. Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Gözleri yoran bir iş bu. Şimdilik anladığım kadarıyla 15. yüzyılın ikinci yarısında bir manastırın kayıtlarından daha heyecan verici bir şey değil. Bu da ne? Rüzgarın ıslığının arasından nal sesleri ve kaldırım taşlarına sürtünen bir tekerleğin iniltisi duyuldu. Gördüğüm araba kapımızın önüne çekmişti. Ne istiyor olabilir? diye atıldım heyecanla. Arabanın içinden bir adam çıktığı sırada. Ne mi istiyor? E bizi tabii ki. Ve biz sevgili Watson, biz de iki palto, iki atkı ve çizme istiyoruz. Böyle bir havayla savaşmak için insanoğlu ne icat ettiyse hepsini. Hayır bekle biraz. Araba tekrar yola çıktı. Hala umut var. Gelmemizi isteyecek olsaydı arabasını mutlaka bekletirdi. Aşağıya koş sevgili dostum ve kapıyı aç. Çünkü erdemli tüm insanlar çoktan yataklarına çekilmiş durumda. Holdeki lambanın ışığı gece ziyaretçimizin üstüne düştüğünde onu tanımakta hiç zorlanmadım. Genç Stanley Hopkins, Holmes'ün defalarca yardım ettiği yetenekli polis müfettişi. Holmes içeride mi? diye sordu genç adam heyecanla. Buraya gel beyefendi, diye seslendi Holmes yukarıdan. Umarım bu kötü gecede bizim için özel planların yoktur. Müfettiş yukarı çıktı. Ben lambamızın ışığında parıldayan yağmurluğunu çıkarması için yardım ederken Holmes de şöminideki ateşi canlandırdı. ''Evet sevgili Hopkins, şömineye yaklaş da ayaklarını ısıt.'' dedi Holmes. ''Bir puro al, doktor da böyle bir gecede insana ilaç gibi gelen sıcak su ve limondan oluşan özel karışımından hazırlasın sana. Bu kadar korkunç bir fırtınada dışarı çıktığına göre çok önemli bir şeyler olmalı.'' ''Son derece önemli Bay Holmes. Çok yoğun bir gün geçirdim. inanın. son baskıda Yoksley vakası ile ilgili bir şeyler rastladınız mı?'' ''Bugün 15. yüzyıldan gelen bir belgeden daha yeni hiçbir şey görmedim.'' Pekala sadece bir paragraftı. Üstelik hepsi de uydurmaydı. Yani hiçbir şey kaçırmadınız. Bugün bir saniye bile durup dinlenmedim. Yoxley çatımdan 7 mil ötede ve tren istasyonundan 3 mil içeride kentte yer alıyor. 3'ü çeyrek geçe oraya gitmem gerektiğine dair bir telgraf aldım. Saat 5'te eski yer Yoxley'deydim. Araştırmamı tamamladım. Son trenle Karen Cross'a geri döndüm ve hemen bir araba tutup buraya geldim. Bunun anlamı da yanılmıyorsam eğer vakayla ilgili bir karara varamadığındır. Öyle mi? Bunun anlamı hiçbir şey anlamadığımdır. İzlenimlerime göre şimdiye kadar el attığım en karmaşık iş. Oysa ilk başta hata yapmamın mümkün olmadığı kadar basit görünmüştü gözüme. Bir cinayet nedeni yok Bay Holmes. Canımı sıkan şey bu. Hiçbir sebep bulamıyorum. Adamın biri ölmüş. Buna hiç şüphe yok. Fakat herhangi birinin ona bir zarar vermeyi istemesine sebep olacak hiçbir şey bulamadım. Holmes prosunu yakıp koltuğuna yaslandı. Bütün hikayeyi anlat bakalım, dedi. Bulgular oldukça açık, diye başladı Stanley Hopkins. İstediğim tek şey ne anlama geldiklerini öğrenmek. Hikaye benim bildiğim kadarıyla şöyle. Bu kır evi, eski yer Yoxley. Birkaç yıl önce Profesör Koram adında yaşlıca bir adam tarafından satın alındı. Kendisi sakat, vaktinin yarısını yatakta, diğer yarısını da ya bir baston yardımıyla evin içinde toparlayarak ya da bahçıvanın ittiği tekerlekli sandalyesinde bahçeyi dolaşarak geçiriyor. Kendisine uğrayan komşuları tarafından sevilen biri. Okumuş bir adam olmasıyla tanınır. Bayan Marker adında yaşlıca bir kahya ve Susan Tarleton adında hizmetçisiyle yaşıyor. Kadınların ikisi de adamın orada yerleşmesiyle birlikte gelmiş ve mükemmel karakterlere sahip insanlarmış gibi görünüyor. Profesör bir kitap yazmakla uğraşıyor ve bir yıl kadar önce kendisine yardımcı olacak bir sekreter tutma ihtiyacı hissetmiş. Denediği ilk iki kişi başarılı olamamış ama üçüncüsünün üniversiteden yeni mezun genç bir adam olan Bay Willoughby Smith'in tam da patronunun aradığı kişi olduğu ortaya çıkmış. İşi profesörün sabahları dikte ettirdiklerini yazmaktan ibaretmiş ve akşamlarını genellikle ertesi günkü çalışmalarıyla ilgili kaynaklar ve yazılar araştırıp bulmakla geçiriyormuş. Ne Uppingham'da geçirdiği çocukluğunda ne de genç bir adam olarak Cambridge'de yaşadığı yıllarda kötü herhangi bir şey yapmış. Araştırdım ve görünüşe göre en başından beri içinde tek bir kötülük olmayan, sessiz ve çalışkan biri. Evet, buna rağmen delikanlı bu sabah profesörün çalışma odasında ölümle karşılaşmış bulunuyor. Cinayete kurban gitmiş. Rüzgar pencereleri sarsarak inliyordu. Holmes ve ben, müfettiş ilginç hikayesini yavaş yavaş anlatmaya devam ederken iyice ateşe sokulduk. ''İngiltere'yi baştan aşağı arayacak olsam bile'' dedi. Bu ev kadar dış etkenlerden korunmuş, kendi kendine yetebilen bir yer daha bulabileceğini sanmıyorum. Ev halkının bahçenin kapısının ötesine adım atmadığı haftaların geçtiği olurdu. Profesör çalışmalarına gömülmüş, sadece bunun için yaşayan bir adam. Genç Smith civarda hiç kimseyi tanımıyordu ve az çok patronu gibi bir yaşam sürüyordu. Evin iki kadın çalışanının onları evden dışarı çıkaracak hiçbir işleri yoktu. Profesörün tekerlekli sandalyesini iten Bahçıvan Mortimer da ordudan emekli olmuş, mükemmel bir kişiliğe sahip yaşlı bir Kırımlı. Ev değil bahçenin bir ucunda bulunan üç odalı bir müştemilatta kalıyor. Eski yer Yoxley'de bulacağınız insanlar bunlardan ibaret. Bahçenin kapısı London-Chatham yolunun yaklaşık 100 metre uzanında bu arada. Bir kapı mandalıyla ile açılıyor ve insanları araziden uzak tutacak hiçbir şey yok. Olayla ilgili herhangi bir şey söyleyebilen tek kişi Susan Tarleton'dan öğrendiğim kadarıyla hemen öğleden önce saat 11 ile 12 arasında üst kattaki yatak odalarından birinde perde asma işiyle meşgulmuş. Profesör Coram henüz yatıyormuş. Kötü havalarda öğleden önce kalktığı görülmezmiş pek. Evin kahyası da arka tarafta bir şeylerle uğraşıyormuş. Willard B. oturma odası olarak kullandığı yatak odasında olduğu sanılıyordu. Ama hizmetçi o anda holden geçtiğini, hemen altta bulunan çalışma odasına indiğini duymuş. Hizmetçi Smith'i görmemiş fakat genç adamın hızlı, enerjik adımlarını nerede duysa tanıyacağını söylüyor. Çalışma odasının kapısının kapandığını duymamış ama bir iki dakika kadar sonra alt kattan korkunç bir çığlık duyulmuş. Dehşet verici, tüyler ürpertici bir çığlıkmış. Bir kadından mı, bir adamdan mı geldiği bile belli olmayan garip bir haykırış. Aynı anda bütün evi sarsacak kadar ağır bir şeyin yere düşme sesi duyulmuş. Ardından ortalığı tam bir sessizlik kaplamış. Hizmetçi bir an için korkudan donak kalmış. Sonra cesaretini topladığında hemen aşağı kata koşmuş. Çalışma odasının kapısı kapalıymış. Kadın kapıyı açmış. Genç Vilobisimit uzunlamasına yerde yatıyormuş. Hizmetçi ilk başta hiçbir yara görmemiş. Fakat adamı ayağa kaldırmaya çalışırken boynunun altından kan fışkırdığını görmüş. Adamın boynunda şah damarını parçalamış olan küçük fakat çok derin bir yara varmış. Yarayı açan alet de hemen yanında halıda duruyormuş. Eski tip yazı masasında bulunan sapı fil dişinden olan balmumu bıçaklardan biriydi bu. Profesörün çalışma masasının takımına ait bir parça. Hizmetçi önce genç simitin çoktan öldüğünü düşünmüş. Ama odadaki sürahiden aldığı suyu adamın alnına döktüğünde birkaç saniyeliğine de olsa gözlerini açmış. ''Profesör'' diye mırıldanmış. O kadındı. Hizmetçi, Smith'in son sözlerinin bunlar olduğuna yemin ediyor. Adam umutsuzca başka bir şeyler söylemeye çalışıp elini havaya kaldırmış. Sonra kafası arkaya düşmüş ve ölmüş. Bu sırada artık Kahya da cinayet mahalline varmıştı ama genç adamın son sözlerini duymamış. Susan'ı cesetle bırakarak hemen profesörün odasına koşmuş. Profesör çok heyecanlı bir halde yatağında oturuyormuş. Çünkü evin içinde korkunç bir şeylerin yaşandığını anlamış. Bayan Marker profesörün hala pijamalarıyla olduğuna yemin ediyor ve işin gerçeği şu ki saat 12'de gelme emri alan Mortimer'in yardımı olmadan giyinmesi imkansız. Profesör uzaktan gelen çığlığı duyduğunu fakat başka hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Genç adamın son sözlerine hiçbir açıklama getiremiyor. Ölmeden önce genç adamın sayıklaması olduğunu söylüyor. Willoughby Smith'in bu dünyada tek bir düşmanının olmadığına inanıyor ve cinayetin sebebini anlayamıyor. Profesörün ilk tepkisi Bahçıvan Mortimer'i polis çağırmaya yollamak olmuş. Çok geçmeden de amir beni çağırdı. Ben oraya ulaşmadan hiçbir şeye dokunulmamıştı. Ayrıca hiç kimsenin evin patikasında yürümemesi gerektiğini söyledim. Sizin teorilerinizi uygulamaya sokmak için harika bir fırsattı Bay Sherlock Holmes. Hiçbir eksiklik yoktu. Bay Sherlock Holmes dışında tabii dedi dostum acı bir gülümsemeyle. Peki sonra neler oldu? Neler çıkarabildin? ''Öncelikle sizden şu taslağa bakmanızı rica edebilir miyim Bay Holmes?'' ''Bu, profesörün çalışma odasını ve vakada adı geçen çeşitli yerleri gösteriyor. Yaptığım araştırmaları anlamanızda yardımcı olacaktır.'' Bunun üzerine aşağıda yer alan kaba krokiyi açıp onu Holmes'e verdi. Ben de ayağa kalkıp Holmes'un omzunun üzerinden haritayı incelemeye koyuldum. ''Çok kaba bir kroki tabii ve sadece benim önemli bulduğum noktaları gösteriyor.'' Gerisini daha sonra kendiniz gelip görürsünüz. Şimdi öncelikle katilin dışarıdan biri olduğunu varsayalım. İçeri nasıl girdi? Tabii ki bahçe patikası ve arka kapıyı kullanmıştır. Çünkü oradan doğrudan çalışma odasına gidiliyor. Diğer tüm yollar fazlasıyla karmaşık olacaktı. Kaçışın da aynı kapıdan gerçekleşmiş olması gerekir. Zira diğer iki çıkışın biri yukarıdan aşağı inen Susan tarafından kapatılmıştı. Diğeri de doğrudan profesörün odasına gidiyordu. Bunlara dayanarak dikkatimi bahçe patikasına yönelttim. Sürekli yağan yağmurdan dolayı çamur yığınına döndüğü için herhangi bir ayak izini çok net olarak gösterecekti. Yaptığım araştırma dikkatli hatta uzman bir suçluyla karşı karşıya olduğumu gösterdi. Patikada tek bir ayak izi yoktu. Ne var ki iz bırakmak istemeyen birinin patikanın kenarındaki çimenlerde yürümüş olması gerekir. Belli bir ize benzer hiçbir şey bulamadım ama çimenler ezilmişti. Birilerinin oradan geçtiği belliydi. Bu sadece katilin kendisi olabilirdi. Çünkü ne bahçıvan ne de evdekilerden biri o sabah oraya uğramıştı. Ve yağmur da o gece başlamıştı. Bir dakika dedi Holmes. Bu patika nereye gidiyor? Yola çıkıyor. Uzunluğu ne kadar? 100 metre kadar efendim. Patikanın bahçe kapısından çıktığı noktada izler görmüş olmalısın değil mi? Ne yazık ki hayır. Oradan itibaren taş döşeli bir yol halini alıyor. Peki yolda iz gördün mü? Hayır yol bir çamur deryasına dönmüştü. Yazık, çok yazık. Pekala çimenlerdeki bu adımlar gidiyorlar mıydı, geliyorlar mıydı? Bunu söylemek imkansız, belli bir şekilleri yoktu. Ayak izi küçük müydü büyük mü? Bunu da belirleyemezdim. Holmes sabırsızlığını belli eden bir ses çıkardı. O zamandan beri yağmur deliler gibi yağıyor, fırtına rüzgarlara esip duruyor dedi. Artık şuradaki parşamenden bile daha zor okunacaklar. Neyse, bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Peki Hopkins, sonra ne yaptın? Hiçbir şeyi kesinleştiremediğinden kesinlikle emin olduktan sonra yani. Bana kalırsa birçok şeyi kesinleştirdim, Bay Holmes. Birinin, dikkatli davranan birinin eve girdiğini biliyorum. Sonraki adımım koridoru incelemek oldu. Orası hasırla örtülü ve üzerinde hiçbir iz yoktu. Oradan çalışma odasına vardım. İçeride pek az eşya var. En büyük mobilya yanında bir konsolun montu olduğu bir yazı masasıdır. Konsol iki sıra çekmeceden ve bu iki sıranın ortasında bulunan küçük bir dolaptan meydana geliyor. Çekmeceler açık, dolap kilitliydi. Söylenine göre içlerinde değerli bir şey olmayan çekmeceler her zaman açıkmış. Dolap ise bazı önemli evraklar içerdiğinden kilitli tutuluyormuş. Ama kilitle oynandığını gösteren bir şey yoktu. Üstelik profesör hiçbir şeyin eksik olmadığını doğrulamış bulunuyor. Bir hırsızlık söz konusu değil, orası kesin. Şimdi genç adamın cesedine gelelim. Bıçak yarısı boğazının sağ tarafında bulunduğu için bunu kendisinin yapmış olması neredeyse imkansız. ''Tabii bıçağın üzerine düşmediyse.'' dedi Holmes. ''Kesinlikle bu da aklımdan geçti. Ama bıçağı cesetten 30-40 cm uzakta bulduğumuz için bu olası görünmüyor. Son olarak şunu da eklemeliyim. Ölen adamın sağ elinde bu son derece önemli kanata bulduk.'' Stanley Hopkins cebinden küçük bir kağıt kutu çıkardı. Kutudan kenarından siyah bir ipek ipin sarktığı küçük bir kelebek gözlüğü çıktı. ''Villaby mükemmel gözlere sahipti.'' diye ekledi. Bunu katilin suratından çektiğine en ufak bir kuşku yok. Sherlock Holmes gözlüğü eline alıp onu büyük bir ilgi ve dikkatle incelemeye koyuldu. Gözlüğü burnuna tuttu. Onunla okumaya çalıştı. Pencerenin yanına gidip sokağa baktı. Lambanın ışığında çerçeveyi iyice inceledi ve sonunda bir yandan kendi kendine kıkırdayarak masaya oturup bir kağıda bir şeyler yazıp bunu Hopkins'e uzattı. ''Senin için yapabileceklerim bundan ibaret.'' dedi. ''İşine yarayabilir.'' Şaşkınlıktan afallamış müfettiş yüksek sesle okumaya başladı. Kağıtta şunlar yazıyordu. Aranıyor, iyi bir isme sahip ve hamfendi görünüşlü bir kadın. Göze çarpacak derecede kalın bir burnu var. Gözleri birbirine yakın, alnı kırışık, delici bakışlara sahip ve büyük bir ihtimalle hafifçe kambur. Son birkaç ay içinde en azından iki defa olmak üzere gözlükçüye gittiğine dair işaretler var. Gözlerinin dereceleri son derece yüksek olduğuna ve çok sayıda gözlükçü bulunmadığına göre onu bulmak çok zor olmasa gerek. Holmes, Hopkins'in yüzündeki şaşkınlığa gülüyordu. Büyük bir ihtimalle ben de o kadar şaşkın görünüyordum. Çıkarımlarım son derece basit, dedi. Sonuç çıkartmak için bir gözlükten daha iyi bir kaynak veren neredeyse hiçbir şey yoktur. Özellikle de bunun gibi özel bir gözlük söz konusuysa. Bir kadına ait olduğunu inceliğine dayanarak söylüyorum. Bir de ölen adamın son sözlerinden tabii. Zarif, iyi giyimli biri olduğuna dair fikrime gelince, gördüğünüz gibi çerçeve altın kaplama, böyle bir gözlüğün sahibinin başka konularda pasaklı olması söz konusu bile olamaz. Klipslerin kendi burnun için bile fazlasıyla geniş olduğunu göreceksin. Hanımefendinin burnu çok geniş. Bu çeşit bir burun genelde kısa ve kabadır ama tarifimde inatla böyle bir noktada ısrar etmeme engelleyecek pek çok etken var. Benim yüzüm dardır. Buna rağmen gözlerimi bu çerçevenin ortasına, hatta ortanın yakınına bile getiremediğimi fark ettim. Buradan hanfendinin gözlerinin birbirlerine çok yakın olması gerektiği sonucuna vardım. Senin de gördüğün gibi Watson, camları konkav ve numarası son derece yüksek. Gözleri hayatı boyunca bu denli bozuk olmuş birinin bunun izlerini taşıyor olması beklenir. Yani alnında, göz kapaklarında ve omuzlarında. Evet dedim. Söylediklerin son derece mantıklı. Ama itiraf etmeliyim ki gözlükçüye yapılan ziyareti hem de iki kez nereden çıkardığını anlamam mümkün değil. Holmes gözlüğü eline aldı. ''Burada göreceğin gibi'' dedi Holmes. ''Klipsler burnun üzerindeki baskıyı azaltmak için incecik bir mantar tabakasıyla örtülü. Bir tanesi biraz eskimiş ve rengi bozulmuş. Diğeri ise yeni. Birinin düştüğü ve yerine yenisinin takıldığı belli. Eskisinin birkaç aylıktan fazla olmadığını düşünüyorum.'' Ve sonuçta ikisi birbirinin tıpatıp aynısı olduğuna göre hanımefendinin ikincisini yaptırmak için aynı dükkana gitmiş olduğu açık. ''Aman tanrım inanılmaz bir şey.'' diye haykırdı Hopkins hayranlıkla. ''Onca kanıtı elimde tuttuğum halde bunun farkında olmadığımı düşünüyorum da. Londra'nın gözlükçülerini dolaşmaya karar vermiştim gerçi. ''Tabii ki dolaşacaktın. Anlatacak başka bir şeyin var mı vakayla ilgili?'' ''Hiçbir şey kalmadı Bay Holmes.'' ''Sanırım artık siz de benim bildiklerimi biliyorsunuz. Hatta büyük ihtimalle fazlasını.'' ''Yollarda ve tren istasyonunda herhangi bir yabancının görülüp görülmediğiyle ilgili bir araştırma başlattık. Henüz hiçbir haber gelmedi. Beni umutsuzluğa düşüren şey hiçbir cinayet nedeninin olmayışı. Bir neden adına bir kırıntı bile göstermiyor hiç kimse.'' ''Ah bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Ama sanırım yarın gelmemizi istiyorsun. Yanılıyor muyum?'' ''Eğer zahmet olmayacaksa Bay Holmes.'' Sabah 6'da Kerin Cross'tan kalkıp Çatım'a giden bir tren var. Bir aksilik olmazsa 8 ile 9 arası Eski Yer Yoxley'e varmış oluruz. O halde o trene bineceğiz. Getirdiğim vakanın ilginç birkaç özelliğe sahip olduğu kesin. Göz atmaktan büyük zevk alacağım. Pekala saat neredeyse bir olmuş. Birkaç saat uyusak iyi olacak. Eminim ateşin karşısındaki koltukta idare edebilirsin. Yola çıkmadan önce ispirit ocağını yakıp sana bir fincan kahve hazırlayacağım. Ertesi sabah fırtına dinmişti ama sert bir sabahtı. Thames nehrinin bataklıklarının ve nehrin karanlık kıvrımlarının üzerine doğan soğuk kış güneşini gördük ve bu sahneyi Holmes'le tanışıklığımızın ilk günlerinde Andaman Adalısı'nın peşinde olduğumuz zamanlarla bağdaştıracağım her zaman. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra çatımdan birkaç mil uzaklıktaki küçük bir istasyonda indik. Atımız hazırlanırken handa hızlı bir kahvaltıyı midelerimize indirdik. Sonunda eski yer Yoxley'e vardığımızda hemen işe koyulmaya hazırdık. Bahçe girişinde bir polis memuru tarafından karşılandık. Evet Wilson, yeni bir şey var mı? Hayır efendim, hiçbir şey yok. Bir yabancının görüldüğüne dair hiç haber gelmedi mi? Hayır efendim, istasyondakiler dün herhangi bir yabancıyı görmediklerinden kesinlikle emin. Hanlarda ve pansiyonlarda araştırma yapıldı mı? Evet efendim, orada da hiçbir şey yok. Pekala, sonuçta sıkı bir yürüyüşle çatıma varabilir. Hiç kimse tarafından rahatsız edilmeden istediğin yerde kalabilir, istediğin trene binebilirsin. Size bahsettiğim bahçe patikası bu Bay Holmes. Dün üzerinde herhangi bir işaretin olmadığına yemin ederim. Çimenlerdeki ayak izleri hangi taraftaydı? Bu tarafta efendim, patika ile çiçek tarhanın arasındaki bu ince çimen şeridinde. Artık izleri göremiyorum ama dün gayet netti. Evet evet, biri buradan geçmiş, dedi Holmes çimenlere eğilerek. Hanımefendimiz adımlarını dikkatlice atmış olmalı, öyle değil mi? Sonuçta bir tarafta çamurlu patika var ve çiçeklerin arasındaki yumuşak toprakta daha net izler bırakırdı. Evet efendim, herhalde çok soğukkanlı biriydi. Holmes'ün gözlerinin bir an için düşünceli bir hal aldığını gördüm. Bu taraftan dönmüş olması gerektiğini söylemiştin, değil mi? Evet efendim, başka yol yoktu. Bu çimen şeridinde yürümüş olmalıydı, öyle mi? En ufak bir kuşkum yok Bay Holmes. Hmm, son derece yetenekliymiş. Son derece yetenekli. Pekala sanırım patikadaki işimizi bitirdik. İlerleyelim. Yanılmıyorsam bu bahçe kapısı genellikle açık tutuluyor değil mi? O halde gelen kişi zorlanmadan içeri girdi. Aklında cinayet işleme gibi bir şey yoktu muhtemelen. Aksi takdirde yazı masasındaki bıçağı kullanmak yerine yanına bir çeşit silah almış olurdu. Hasır halı da iz bırakmayarak koridor boyunca ilerledi. Sonra da kendini çalışma odasında buldu. Orada ne kadar kaldı? Bunu anlamamızı sağlayacak bir şey yok. Birkaç dakikadan fazla kalmış olamaz efendim. Kahya Bayan Marker'ın olaydan kısa bir süre önce orayı temizlediğini söylemeyi unutmuştum. Yaklaşık 15 dakika önce olduğunu belirtiyor. Hımm... Evet bu bize bir sınır veriyor. Hanfendimiz bu odaya giriyor ve ne yapıyor? Yazı masasının yanına gidiyor. Ne için? Çekmecelerdeki bir şey için değil. Orada almaya değecek bir şey olsa çekmece mutlaka kitlenirdi. Hayır konsolun içindeki bir şeyin peşindeydi o. Hey şuradaki çizik nedir? ''Bir kibrit yakar mısın Watson?'' ''Bundan neden bahsetmedin Hopkins?'' Holmes'un sözünü ettiği çizik, anahtar deliğinin pirinç işlemesinin sağından başlamış, 15 santimetre kadar devam etmiş ve konsolun yüzeyindeki ciladan bir parça alıp götürmüştü. ''Onu fark etmiştim Bay Holmes ama bir anahtar deliğinin etrafı her zaman çiziklerle kaplı olur.'' ''Bu yeni, oldukça yeni. Çiziğin olduğu yerde pirincin nasıl parıldadığını görüyor musun?'' Eski bir çizik yüzeydeki rengi almış olurdu. Büyütecimle bak. Vernik de aynı şekilde. Sabanın açtığı izin iki yanındaki toprak gibi. Bayan Marker gelebilir mi? Üzgün görünüşlü yaşlıca bir kadın odaya girdi. Bu konsolun tozunu aldınız mı dün? Evet efendim. Peki bu çiziyi fark etmiş miydiniz? Hayır efendim fark etmemiştim. Eminim fark etmediniz. Çünkü bir toz bezi buradaki kalkmış cila parçalarını alıp götürürdü. Bu konsolun an atarı kimde duruyor? Profesörün saatinin zincirini asılı. Basit bir anahtar mı peki? Hayır efendim özel yapım bir anahtar. Çok iyi. Bayan Marker gidebilirsiniz. Şimdi biraz ilerlemeye başladık. Hanımefendimiz odaya giriyor. Konsolun yanına ilerliyor ve onu ya açıyor ya da açmaya çalışıyor. Bununla uğraştığı sırada genç Vlobi simit odaya giriyor. Kadın anahtarı hızla çekerken bu çiziyi yapıyor. Adam onu yakalıyor ve kadın da bulabildiği en yakın silahla saldırıyor ki bu bizim bıçak. Ve adamın onu bırakması için bıçağı sallıyor. Darbe ne yazık ki öldürücü. Adam düşüyor ve kadında kaçıyor. Ama almaya geldiği şeyin yanında olup olmadığını bilemeyiz tabii. Hizmetçi Suzun'u çağırabilir miyiz? Sen çığlığı duyduktan sonra herhangi birinin odadaki kapıdan geçmiş olması mümkün mü Suzun? Hayır efendim bu imkansız. Merdivenlerden aşağı inmeden de koridorda birinin olup olmadığını görürdüm. O kapı hiç açılmadı. Açılsa duyardım. Böylece buradaki çıkış kapandı. O halde kadının geldiği yerden gittiği kesin. Bildiğim kadarıyla buradaki koridor profesörün odasına giriyor. O tarafta bir çıkış yok mu yani? Hayır efendim. Koridordan ilerleyip profesörle tanışalım şimdi. Hopkins, bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Profesörün koridoru da hasır alasıyla örtülü. Evet efendim ama ne önemi var ki? Vakayla ilgisini göremiyor musun? Peki, peki ısrar edecek değilim. Kesin yanılmışımdır. Fakat yine de birçok şeyi ima ediyormuş gibi gelmişti bana. Hadi gel de beni profesörle tanıştır. Bahçeye gidenle aynı uzunluğa sahip olan koridordan aşağı ilerledik. Sonunda birkaç basamakla çıkılan bir kapıya vardık. Rehberimiz kapıyı çaldı. Ardından bizi profesörün yatak odasına soktu. Duvardaki raflarda, raflara sığmamış olanları da yığınlar halinde köşelerde ya da kutularda duran sayısız kitabın bulunduğu çok büyük bir odaydı. Yatak odanın tam ortasında duruyordu. Yatağın içinde ise başı yastıklarla desteklenmiş halde evin sahibi yatıyordu. Ondan daha dikkate değer görünüşlü birine pek rastlamamışımdır. Sıska, gaga burunlu bir yüzdü bize dönük olan. Uzun, karışık kaşlarının altındaki çukurlara gömülü, delici bakışlı, koyun ekli gözleri olan, garip, kartalınkine benzer bir yüz. Saçları ve sakalı beyazdı ama sakalının ağız etrafındaki kısmı garip bir şekilde sararmıştı. Beyaz kıllardan oluşan karışımın ortasında bir sigaranın ateşi parlıyordu ve odada tütünün keskin kokulu dumanıyla doluydu. Profesör Holmes'a elini uzatırken parmaklarının da nikotinle sararmış olduğunu fark ettim. ''Sigara içiyor musunuz Bay Holmes?'' dedi hafif aksanlı düzgün bir İngilizce ile konuşarak. ''Buyurun bir sigara alın.'' ''Ya siz efendim? Siz de alır mısınız?'' ''Tavsiye ederim çünkü onları özellikle İskenderiye'deki Ionides'ten ısmarlıyorum.'' Her defasında bin tane gönderir ve üzüntüyle söylemeliyim ki her on beş günde bir sipariş vermem gerekiyor. Kötü efendim çok kötü ama yaşlı bir adamın pek fazla zevki olmuyor. Tütün ve işim benden geriye kalan şeyler. Holmes bir sigara yakmış odada etrafına bakınıyordu. Tütün ve işim ama galiba artık sadece tütün dedi yaşlı adam. Yazık ne vahim bir olay. Böyle bir faciayı kim tahmin edebilirdi ki? Son derece saygıdeğer genç bir adamdı. Birkaç aylık çalışmadan sonra mükemmel bir asistan haline gelmişti. İnanın bana. Vakayla ilgili düşünceleriniz nedir Bay Holmes? Henüz kararımı vermiş değilim. Bizim tamamıyla kaybolduğumuz bir yerde olaya ışık tutabilirseniz size karşı gerçekten borçlanmış olacağım. Benim gibi zavallı, özürlü bir kitap kurduğu için korkunç bir darbe oldu. Düşünme yetimi kaybetmiş gibiyim. Fakat siz hiçbir şey yapmadan oturacak biri değilsiniz. Sorun çözücü birisiniz.'' Günlük hayatınızın bir parçası bunlar. Acil durumlarda dengenizi korumada üstünüze yok. Yanımızda olduğunuz için gerçekten şanslıyız. Yaşlı profesör konuşmasını sürdürürken Holmes odada bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Sigarasını büyük bir hızla içtiğini fark ettim. Belli ki İskenderiye'nin taze sigaraları konusunda ev sahibimizin zevkini paylaşıyordu. Evet efendim gerçekten ölümcül bir darbe oldu dedi yaşlı adam. Ötede duran şu sehpanın altındaki kağıt tomarını görüyor musunuz? Benim magnum opusumdur o. Mısır ve Suriye'deki Kıpti manastırlarda bulduğum belgelerle ilgili analizimdir. Açıklanmış dinin temelini sarsacak bir çalışma. Kötü sağlığım ve asistanımın benden koparıldığı düşünüldüğünde bunu hiçbir zaman tamamlayamayacağımı düşünüyorum artık. Tanrım, Bay Holmes siz benden de sıkı bir sigarat yeryakisi çıktınız yahu. Holmes gülümsedi. Bu konuda uzmanımdır dedi kutudan bir sigara daha alıp dördüncüsüydü onu bitirdiği sigaranın ucuyla yakarak uzun bir sorgulamayla canınızı sıkmayacağım Profesör Koran sonuçta cinayetin işlendiği sırada yataktaydınız ve haliyle konuyla ilgili bir şey bilmeniz imkansız sadece şunu sormak istiyorum zavallı gencin son sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz Profesör kafasını olumsuz anlamda salladı Susan köylü bir kızdır diye konuştu o sınıfın inanılmaz aptallığını biliyorsunuzdur. Bana kalırsa zavallı simit anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve bizim kız da duyduklarını bu anlamsız mesaj haline getirdi. Anlıyorum. Peki bu trajik durumla ilgili sizin herhangi bir açıklamanız var mı? Belki de kazaydı. Belki de bunu sadece biz bize fısıldıyorum. Belki de intihardı. Genç adamların etraflarından sakladıkları sorunları oluyor bazen. Kim bilir? Haberdar olmadığımız bir gönül meselesi olabilir mesela. Bana kalırsa cinayetten daha olası bir teori bu. Peki gözlüklere ne diyorsunuz? Ah ben yalnızca bir öğrenciyim. Hayallerle yaşayan bir adam. Hayatın pratik yönlerini açıklayamam. Fakat şunu sonuçta ikimiz de biliyoruz dostum. Aşk garip nesnelere bürünebilir. Lütfen bir sigara daha alın. Birinin onlardan böylesine zevk aldığını görmek çok güzel. Bir yelpaze, bir eldiven, bir gözlük, bir erkek hayatına son verdiğinde yanına alacağı yadigarın ne olduğunu kim bilebilir ki? Yanınızdaki adam çimenlerde gördüğü ayak izlerinden bahsediyor. Fakat ne olursa olsun öyle bir konuda yanılmak kolaydır. Bıçağa gelince adam düşerken ondan uzağa düşmesi için bir neden göremiyorum. Belki de bir çocuk gibi konuştuğumu düşüneceksiniz ama bana sorarsanız Willoughby Smith kendi kaderini kendisi belirledi. Holmes, profesörün teorisi karşısında şaşkına dönmüştü. Düşüncelere dalmış bir şekilde odada dolaşmaya devam ederken sigara arkasından sigara içmeyi ihmal etmiyordu. ''Söyleyin bana, Profesör Coram, dedi sonunda. ''Çalışma odasındaki o konsolun içinde ne var?'' ''Bir hırsızın işine yarayacak hiçbir şey yok. Aile kağıtları, zavallı eşimden mektuplar, beni şereflendiren üniversitelerden diplomalar... Alın, anahtar burada, kendiniz de bakabilirsiniz.'' Holmes anahtarı alıp bir süre inceledi. Ardından profesöre geri verdi. ''Hayır, bunun bir yardımı olacağını hiç sanmıyorum.'' dedi. ''Onun yerine sessizce bahçenize çıkıp bütün meseleyi aklımdan bir kez daha geçirmeyi tercih ederim. Ortaya attığınız intihar teorisi düşünülmeye değer. Sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz Profesör Koram. Söz veriyorum, öğle yemeğine kadar bir daha rahatsız edilmeyeceksiniz. Saat 2'de gelip arada bir olanları size aktaracağım.'' Holmes garip bir şekilde endişeli görünüyordu. Bir süre tam bir sessizlik içinde bahçede bir aşağı bir yukarı dolaşıp durduk. Herhangi bir şey bulabildin mi? diye sordum sonunda. Bu içtiğim o sigaralara bağlı bir şey diye cevap verdi. Tamamıyla yanılmış olmam da mümkün. Sigaralar bana gösterecektir. Sevgili Holmes diye atıldım gülerek. Tanrı aşkına ne demek? Tamam tamam kendi gözlerinle görebilirsin. Bir şey olmazsa herhangi bir zararı olmayacak nasılsa. Gerekirse gözlükçü ipucunu da kullanabiliriz tabi. Ama varsa her zaman kestirmelerden yararlanırım. Ah bak bayan Marker geliyor. Onunla 5 dakikalık öğretici bir konuşmadan faydalanmaya ne dersin? Daha önce belirtip belirtmediğimi bilmiyorum ama Holmes istediği zamanlarda kadınlarla son derece iyi anlaşabiliyor. Onların güvenini kazanmak konusunda büyük bir ustalık gösteriyordu. Belirtmiş olduğu zamanın daha yarısı geçmeden kahyanın sempatisini kazanmış, sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi onunla sohbete dalmıştı. ''Evet, Bay Holmes, tıpkı dediğiniz gibi efendim. Gerçekten korkunç bir şekilde sigara içiyor. Bütün gün, hatta bazen gece boyunca. O odayı sabahları görmüşümdür efendim. Londra'nın sisiyle kaplanmış olduğunu düşünebilirsiniz.'' ''Zavallı genç Bay Smith. O da sigara içiyordu ama profesör kadar değil tabii. Sağlığı mı?'' ''Ne desem ki sigara adamı kötü mü geliyor, iyi mi geliyor bilemiyorum.'' ''Aa'' dedi Holmes. ''Fakat insanın iştahını kapatır.'' ''Bilemiyorum efendim.'' ''Profesör neredeyse hiçbir şey yemiyor herhalde.'' ''Bu konuda değişiklik gösteriyor, o kadarını söyleyebilirim.'' ''Bu sabah kahvaltı etmediğine bahse varım.'' ''İçtiği sigaraları düşününce onu öğle yemeğinde de göremeyeceğimize eminim.'' ''Bakın o konuda yanıldınız efendim.'' ''Çünkü bu sabah çok iyi bir kahvaltı etti kendisi.'' Daha önce bir kahvaltıda hiç bu kadar yediğini hatırlamıyorum. Sonra öğlen için büyük bir tabak kotlet istedi. Evet, ben de şaşkınım efendim. Dün odaya dalıp da genç Bay Smith'i öylece yatarken gördüğümden beri yemeklerin yüzüne bakamaz oldum. Her birimiz ist tabii. Anlayacağınız profesörün iştahı etkilenmiş değil. Sabahın kalanını bahçede geçirdik. Stanley Hopkins bir gün önce Chatham Caddesi'nde garip bir kadın gördüklerini iddia eden çocukları bulmaya kasabaya inmişti. Dostuma gelince her zamanki enerjisi onu terk etmişe benziyordu. Daha önce bir vakaya bu kadar isteksizce yaklaştığını hiç görmemiştim. Hopkins'in geri dönüp de çocukları bulduğu, tam Holmes'un tarifine uyan gözlüklü bir kadın gördükleri haberi bile ilgisini çekmedi. Öğle yemeğimizi bize getiren Susan'ın, Bay Smith'in önceki sabah yürüyüşe çıktığını düşündüğünü belirtmesi, ölümüyle sonuçlanan trajediden yalnızca yarım saat kadar önce döndüğünü söylemesi dostumda çok daha büyük bir etki yarattı. Bu olayın önemini hiçbir şekilde göremiyordum ama Holmes'un bunu beyninde oluşturduğu sahneyle bütünleştirdiğini açıkça görebiliyordum. Birdenbire saatine bakıp sandalyesinden fırladı. ''Saat iki oldu baylar.'' dedi. Davamızı sonuçlandırmak için profesörün yanına gitmeliyiz. Yaşlı adam öğle yemeğini henüz bitirmişti ve boş tabağının kahyasının bahsettiği iştahın kanıtı olduğu kesindi. Parıldayan gözlerini bize doğru çevirdiğinde gerçekten de garip bir insan olduğunu düşündüm tekrar. Hiç sönmeyen sigara her zamanki gibi ağzındaydı. Bu sefer giyinik halde ateşin yanındaki bir koltukta otururken karşıladı bizi. Pekala Bay Holmes, trajedinin üzerinden esrar perdesini kaldırabildiniz mi? Hemen yanındaki bir sehpada duran sigarayla dolu büyük bir kutu uzattı dostuma. Holmes tam o anda elini uzatınca kalan sigara kutusu yere düştü. Bir iki dakika boyunca hepimiz dört ayak üzerinde etrafa saçılmış sigaraları toplamakla uğraştık. Sonunda ayağa kalktığımızda Holmes'un gözlerinin parıldadığını, yanaklarına koyu bir rengin yerleştiğini fark ettim. Sadece kriz zamanlarında gördüğüm savaş işaretleriydi bunlar. ''Evet'' dedi sakince. ''Perdeyi kaldırdım.'' Stanley Hopkins ve ben şaşkınlık içinde Holmes'e bakıyorduk. Profesörün sıska yüzünde ise küçümsemeye benzer bir şey oluşmuştu. ''Öyle mi? Bahçede mi buldunuz çözümü?'' ''Hayır, burada.'' ''Burada mı? Ne zaman?'' ''Tam şu anda.'' Şaka yapıyor olmalısınız, Bay Sherlock Bu şekilde davranılmayacak kadar ciddi bir mesele olduğunu size hatırlatmak zorunda bırakıyorsunuz beni. Zincirimin her halkasını denedim, Profesör Koran ve sağlam olduğundan hiç kuşkum yok. Sebeplerinize ve bu garip meselede tam olarak nasıl bir yeriniz olduğuna gelince bu konuda henüz bir fikrim yok. Bunları önümüzdeki dakikalarda sizden duyacağımı tahmin ediyorum. Bu arada ben de bildiklerimi anlatacağım ki henüz öğrenemediklerimin neler olduğunu anlayasınız. ''Bir bayan dün çalışma odanıza girdi. Konsolunuzda bulunan bir takım belgelerin peşindeydi ve konsolun bir anahtarı da onda vardı. Sizinkini inceleme fırsatım oldu ve vernikli yüzey çizilirken meydana gelmiş olması gereken bir iz yoktu üzerinde. Kadının suç ortağı olmadığınızı böyle anladım. İp uçlarından okuyabildiğim kadarıyla sizin bilginiz olmadan ve kesinlikle sizi soymak niyetiyle geldi.'' Profesörün dudaklarından bir duman bulutu yükseldi. ''Bu son derece ilginç ve öğretici bir konuşma oluyor.'' dedi. Ekleyecek başka bir şeyiniz var mı? Söz konusu bayanı bu kadar iyi takip edebildiğinize göre şimdi nerede olduğunu da söyleyebileceğinizden eminim. Deneyeceğim. Sekreteriniz tarafından yakalandığını, kurtulmak için onu bıçakladığını söylemeliyim ilk olarak. Bu felaket olayı şanssız bir kaza olarak düşünmek zorunda hissediyorum. Çünkü bayanın o derece ciddi bir yaraya yol açmak niyetinde olmadığından eminim. Bir katil silahsız hareket etmez. İşlediği suçtan dehşete kapılmış bir halde trajik sahneden koşarak kaçtı. Ne yazık ki boğuşmada gözlüğünü kaybetmişti ve neredeyse kör denilebilecek bir durumda koşuyordu. Bir koridordan aşağı ilerledi. Bunun geldiği koridor olduğunu düşünmüş olmalı. Her ikisi de hasır halıyla kaplıydı. Ve ancak geri dönmek için çok geç olduğunda yanlış yöne saptığını, kaçışının olmadığını anlamış. Ne yapmalıydı? Devam etmekten başka bir çaresi yoktu. Doğal olarak da öyle yaptı. Bir merdivenden çıktı, bir kapıyı açtı ve kendini sizin odanızda buldu. Yaşlı adam ağzı açık bir halde Holmes'e bakıyordu. Şaşkınlık ve korku ifadesi yüzüne esir almıştı. Birden kendini zorlayarak omuz silkti ve içten olmayan bir kahkaha patlattı. ''Buraya kadar her şey çok güzel Bay Holmes.'' diye konuştu. ''Fakat olağanüstü teorinizde küçük bir açıklık var. Ben odamdaydım ve gün boyu da burayı hiç terk etmedim.'' ''Bunun farkındayım Profesör Coram. ''Peki yatağımda yatarken bir kadının odama girdiğini fark edemeyeceğimi mi söylemeye çalışıyorsunuz?'' ''Öyle bir şey söylemedim. Tabii ki farkındaydınız geldiğinin. Onunla konuştunuz, onu tanıdınız. Sonra da kaçmasına yardım ettiniz.'' Profesör yeniden gülmeye başladı. Ayağa kalkmıştı. Gözleri kor gibi parlıyordu. ''Delisiniz siz.'' diye bağırdı. ''Söylediklerinizin hiçbir anlamı yok. Kaçmasına yardım mı ettim? Peki şimdi nerede o zaman?'' ''Şurada.'' dedi Holmes, odanın köşesinde bulunan yüksek kitaplığı göstererek. Yaşlı adamın kollarını havaya kaldırdığını, acımasız yüzünün korkunç bir şekilde çarpıldığını gördüm. Arkaya, sandalyesine geri düştü. Aynı anda Holmes'un gösterdiği kitaplık yana kayarak açıldı ve bir kadın odaya fırladı. ''Doğru söylüyorsunuz.'' diye haykırdı. Garip ve yabancı bir aksanla. ''Doğru söylüyorsunuz. Buradayım.'' Kadın, saklandığı yerin duvarlarından gelen tozlarla, örümcek ağlarıyla kaplıydı. Yüzü de kirliydi ama temiz bile olsa kadının güzel olduğu asla söylenemezdi. Dış görünüşü tıpkı Holmes'un tarif ettiği gibiydi. Üstelik uzun, sivri bir çenesi vardı. Gözlüğünün olmamasından kaynaklanan körlüğüne, karanlıktan gün ışığına çıkmaktan doğan körlük de eklenince, sersemlemiş biri gibi kim olduğumuzu görebilmek için gözlerini kırpıştırarak karşımızda durdu. Her şeye rağmen yine de asil bir şey vardı duruşunda. Sivri çenesinde, hafifçe yukarıya dönük bakışında saygı ve hayranlık uyandıran belli bir soyluluk. Stanley Hopkins elini kadının koluna koymuş, onu tutuklamak zorunda olduğunu söylediyse de kadın itaat gerektirecek bir yumuşaklıkla onu uzaklaştırdı. Profesör düşünceli gözlerle kadına bakarak sandalyesinin arkasına yaslandı. ''Evet efendim, sizin tutuklunuzum.'' diye konuşmaya başladı kadın. ''Saklandığım yerden söylediğiniz her şeyi duyabiliyordum. Gerçeği öğrendiğinizi biliyorum. Her şeyi itiraf ediyorum. Genç adamı öldüren benim. Ne var ki bunun bir kaza olduğunu söylerken haklıydınız.'' Elimde tuttuğum şeyin bir bıçak olduğunu bile bilmiyordum. Çünkü ümitsiz bir halde masada bulabildiğim ilk şeyi kaptım ve beni bırakması için bununla ona vurdum. Söylediklerim tamamıyla doğru. ''Hanmefendi'' dedi Holmes. ''Doğru olduğundan eminim. Korkarım iyi değilsiniz.'' Kadının yüzü korkunç bir renge bürünmüştü. Yüzündeki kirlerle birleşince daha da dehşet verici bir etki yaratmıştı bu. Yatığın kenarına oturdu, ardından anlatmaya devam etti. ''Burada çok az vaktim kaldı.'' diye belirtti. ''Ama her şeyi bilmenizi istiyorum. Ben buradaki adamın karısıyım. Kendisi İngiliz değil, bir Rus'tur. Ama ismini size açıklamayacağım.'' Yaşlı adam ilk defa yerinde kıpırdadı. ''Tanrı seni korusun ana.'' diye atıldı. ''Tanrı seni korusun.'' Kadın acıma dolu gözlerle uzun süre adama baktı. ''Sergius, neden bu aşağılık hayatına böylesine sıkı sarılıyorsun?'' dedi üzüntüyle. Birçok kişiye zarar verdiği gibi hiç kimseye bir iyiliği de dokunmadı. Kendine bile. Neyse seni yargılamak benim işim değil. Bu lanetlenmiş evin kapısından içeri adımımı attığımdan beri ruhum yeterince ağırlaştı. Ama şimdi konuşmalıyım yoksa çok geç olacak. Söylediğim gibi baylar bu adamın karısıyım. Evlendiğim zaman kendisi elli ben de yirmilerinde aptal bir kızdım. Rusya'da bir şehirde bir üniversitedeydi bu. Yerin ismini söylemeyeceğim. Tanrı seni korusun ana diye mırıldandı yaşlı adam tekrar. Reformcuyduk, devrimciler, nihilisttik. O, ben ve başkaları. Sonra kötü zamanlar geldi. Bir polis öldürüldü, birçok kişi tutuklandı. Delil gerekiyordu ve o, hayatını kurtarıp çok para kazanmak için kendi karısını ve dostlarını ele verdi. Evet, itirafları üzerine hepimiz tutuklandık. Bazılarımız daracına, bazılarımız Sibirya'ya gönderildi. Ben de bu sonuncuların arasındaydım. Ama cezam ömür boyu değildi. Kocam bizden kazandıklarıyla İngiltere'ye geldi ve kardeşliğinin yerini öğrenmesi durumunda tek bir hafta bile yaşayamayacağını bilerek o zamandan beri sessiz bir yaşam sürdü. Yaşlı adam titreyen elini uzatarak bir sigara yaktı. ''Ellerindeyim imanla dedi. ''Bana her zaman iyi davrandın. Henüz kötülüklerini anlatmayı bitirmedim.'' diye konuşmaya devam etti kadın. Yoldaşların arasında biri vardı ki kalbimin dostuydu. Soylu, cömert, sevgi dolu biriydi. Kocamın olmadığı her şeydi şiddetten nefret ederdi. Hepimiz suçluyduk belki. Yaptıklarımız suç sayılırsa ama o değildi. Bizi caydırmak için hep yazdı. Hep yazardı ve o mektuplar onu kurtardı. Benim günlüğüm de öyle. Gün be gün ona karşı duyduğum sevgiyi kaydettiğim, her birimizin fikirlerini yazdığım günlüğüm. Kocam mektupları da günlüğü de bulup aldı. Onları sakladı ve genç adamı ölüme göndermek için çok çalıştı. Neyse ki bu konuda başarısız oldu ama Alexis Sibirya'ya gönderildi ve şimdi şu anda bir tuz madeninde çalışıyor. Bunu düşün, seni hain, seni pislik. Şimdi, tam şu anda, Alexis, ismini telaffuz etmeye bile hakkın olmadığı adam. Bir köle gibi çalışıp yaşıyor ve ben sefil hayatını ellerimde tuttuğum halde gitmene izin veriyorum. Her zaman soylu bir kadındın anla, dedi yaşlı adam sigarasından bir nefes daha çekerek. Kadın ayağa kalkmıştı ama acıyla bağırarak tekrar oturdu. ''Bitirmeliyim.'' dedi. Cezamı doldurduğumda, Rus hükümetine gönderildikleri takdirde arkadaşımı hapisten kurtaracak günlüğü ve mektupları bulma çabasına giriştim. Kocamın İngiltere'ye gittiğini biliyordum. Aylar boyu aradıktan sonra nerede olduğunu buldum. Günlüğümün hala onda olduğunu biliyordum. Çünkü Sibirya'dayken ondan bir mektup almıştım ve mektubunda bana sitem edip günlüğümden bazı cümleler alıntılamıştı. Acımasız karakterini bilen biri olarak intikam alma adına günlüğü asla geri vermeyeceğini biliyordum. Onu almaktan başka çarem yoktu. Bu maksatla özel bir dedektif tuttum ve o bir sekreter olarak kocamın evine girdi. İkinci sekreterin sekreterindi Sergius, seni birdenbire terk eden kişi. Kağıtların konsolda saklandığını öğrendi ve anahtarın kalıbını çıkardı. Daha ileri gitmeyi reddettiyse de evin bir planını verip çalışma odasının öğlene kadar hep boş durduğunu söyledi. Sonunda cesaretimi toplayıp kağıtları almak maksadıyla buraya geldim. Başardım da ama ne pahasına. Kağıtları almış dolabı kilitliyordum ki genç adam beni yakaladı. Onu aynı sabah zaten görmüştüm. Yolda karşılaşmıştık ve ben burada çalıştığını bilmeden ona Profesör Koram'ın nerede yaşadığını sormuştum. Kesinlikle, kesinlikle diye atıldı Holmes. Sekreter gezisinden dönünce karşılaştığı kadını patronuna anlattı. Son nefesini verirken de o kadın olduğunu, birkaç dakika önce profesöre bahsettiği kadın olduğunu söylemeye çalıştı. ''Konuşmama izin vermelisiniz.'' dedi kadın sertçe ve yüzü ızdırapla çarpıldı. ''Adam düştüğünde odadan çıktım ama yanlış kapıyı seçtim ve kendimi kocamın odasında buldum. Beni ele vermekten bahsediyordu ama hayatının ellerimde olduğunu gösterdim. O beni adaletin ellerine teslim ederse ben de onu kardeşliğin ellerine verirdim. Kendi hayatım umurumda değildi.'' başladığım işi tamamlamak istiyordum. Kocam söylediklerimi yapacağımı biliyordu. Kaderinin bana bağlı olduğunu. Bu sebeple başka bir şeyden dolayı değil. Beni sakladı. Beni o karanlık saklama yerine soktu. Eski günlerden kalma sadece kendisinin bildiği bir yerdi. Yemeklerini odasına getirtti. Böylece yemeğinden bana da verdi. Polis ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemek üzere gece evi terk edeceğim konusunda anlaştık. Fakat her nasılsa olayı çözmeyi başardınız. Aniden, bağrından küçük bir paket çıkardı. ''Bunlar son kelimelerim.'' diye atıldı. ''Bu, Alex sizi kurtaracak olan paket. Bunu onurunuza ve adalet sevginize teslim ediyorum. Alın, onu Rus konsolosluğuna vermeniz gerekiyor. Sonunda görevimi yaptım ve... ''Onu durdurun.'' diye bağırdı Holmes. Odanın diğer ucuna koşmuş, kadının elinde tuttuğu küçük şişeyi kapmıştı. ''Çok geç.'' dedi kadın ve tekrar yatağa çöktü. ''Çok geç. Saklandığım yerden çıkmadan aldım zehiri.'' Başım dönüyor. Gidiyorum. Size paketi götürme görevini veriyorum efendim. Basit bir vaka olsa da öğretici olmadığını söyleyemeyiz diye yorumda bulundu Holmes şehre dönüş yolunda. En başından beri gözlüğe bağlıydı. Gözlüğü bulma şansına sahip olmasaydık vaka belki de asla çözüme kavuşamayacaktı. Numaraların yüksekliğini göz önüne aldığımda gözlük sahibinin onlar olmadan neredeyse kör denilebilecek kadar çaresiz olacağı en başından beri belliydi. Bir kez bile yanlış adım atmadan incecik bir çimen şeridinde yürüdüğünü söylediğinde bunun çok büyük bir başarı olduğunu belirttiğimi hatırlayacaksındır. Yedek bir gözlüğü yoksa bunun imkansız bir şey olduğunu düşündüm. Böylece evin içinde bir yerlerde olduğu düşüncesinde yoğunlaştım. İki koridorun birbirlerine nasıl benzediğini görünce böyle bir hataya işlemesinin beklenilebileceği açıktı. Bu durumda pek tabii ki profesörün odasına girmiş olmalıydı. Bu tahminimi doğrulayabilecek herhangi bir şey için dikkat kesilmiştim ve saklanma yerine işaret edebilecek bir şey bulmak için odayı iyice inceledim. Halı tam ve iyice yerine yapışmış görünüyordu. Onun için giriş fikrinden vazgeçtim. Kitapların ardında bir girinti olabilirdi pekala. Sizin de bildiğiniz gibi eski yapılarda böyle yerlere sık rastlanır. Yere dizili kitapların tek bir kitaplığın önü haricinde bütün duvarları çevrelediğini fark ettim. Öyleyse kapı orada olmalıydı. Bana yol gösterecek herhangi bir iz göremedim ama halı küllü toprak rengindeydi. Bu iz bulmak açısından oldukça elverişli bir renktir. Bu sebepten dolayı şu şahane sigaralarından bir sürü içtim ve külleri de kuşkulandığım kitaplığın önüne silktim. Basit bir numaraydı ama son derece başarılı. Sonra aşağı indim ve Watson'ın şahitliğinde Profesör Koram’ın iştahının ikinci bir kişiyi beslemek zorunda olduğunda her insandan beklenilebileceği gibi son bir gündür açıldığını doğruladım. Saat 2'de tekrar odaya çıktık. Sigara kutusunu devirerek yeri inceleme fırsatı buldum. Sigara külündeki ayak izlerinin sayesinde tutsağın nerede saklandığını anladım. Evet Hopkins, işte kerin Cross'a vardık. Vakanı başarılı bir şekilde çözüme kavuşturduğun için seni tebrik ederim. Merkeze gidiyorsundur herhalde. Watson, sanırım biz Rus konsolosluğuna doğru yol alacağız.''